He stepped inside his home, he was overwhelmed with fear An angel came with words from God, things were still unclear Sing, read, read, but he could not read Amazing words that he heard A trembling deep inside his heart Confused by what had occurred There was only one who could comfort him To help him see the light To ease his fears, to reassure Was Khadija his wife He said Zamiluni, Zamiluni Dathiruni, Dathiruni A mighty task has come before me I need you here with me By my side By my side She was a woman of nobility Successful in all her trade Many wealthy men had asked for her She turned them all away But when she saw Muhammad a shining moon May peace be him. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran Shar'a lana deena qawiman وَهَدَانَا سَرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَالسَّلَاطُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَع۪ينَ وَبَعْتِ Hamd, alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Allah nasip ederse siz Nevşehirli değerli kardeşlerimle beraber bugün Güzel bir konunun üzerinde durmaya çalışacağım. Konumuz değerli kardeşlerim, evlerimizi daha güzel nasıl düzeltiriz? Evlerimizi daha güzel nasıl düzeltiriz adı üzerine bir sohbet olacak. Rabbim beni bu sohbetimde başarılı kılsın. Sizlere anlama kolaylığı versin değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri tevhidin ve sünnetin yolundan ayırmasın. Güzel ahlakın yolunda muhafaza buyursun değerli kardeşlerim. Değerli dostlarım bizlerden herkes evinde mutlu olmak ister. Evinin muzdarip olmamasını arzu eder. Ancak mutluluğa giden yol konusunda da değerli kardeşlerim büyük hatalar işleriz. Evlerimizi nasıl daha güzel düzeltebiliriz? Yani evimizi nasıl daha güzel Müslümanlaştırabiliriz, nasıl daha güzel, mutlu olabiliriz sorusunu bu dersimizde, seminerimizde bulmaya çalışacağız. Rabbim evlerimize tevhidi, sünneti, güzel ahlakı, güzel anlayışı sevdirsin, yerleştirsin değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim evimiz İslam'a hizmet eden bir ev konumunda olması lazım. Evimizde tevhidin, sünnetin, İslam'ın değer yargılarının anlatıldığı, konuşulduğu, ifade edildiği değerli kardeşlerim bir yer olması gerekiyor. Allah Subhanahu ve teala bizlere evimizi korumayı, muhafaza etmeyi bizden istemektedir. Eğer Müslümanlar evlerini korurlarsa toplumlarını korumaları çok daha kolay olmaktadır. Çünkü biliyorsunuz toplumları bina eden evlerdir. Evlerin ıslahı toplumun da ıslahını getirmektedir. Dolayısıyla kardeşlerim eğer salih iki tane eş evlerini İslam üzere, tevhid üzere, iman üzere güzel ahlakla bina ederlerse mutlaka o toplumda da güzel bir anlayış ve dinin hakimiyeti söz konusu olacaktır. O halde kardeşlerim eğer eşlerimiz iman ehli olur, Takvalı olur, saliha olursa toplum da güzel olur. Eğer evimiz, hayatımız İslam üzere olmazsa, İslam'dan uzak olursa bizim topluma verebilecek, çevremizi düzeltebilecek hiçbir değer yargılarımız olmamış olur. Bundan dolayı şeytan bizi batıl yollarında kullanır, İslam'ın yolundan uzaklaştırır. İşte biz bu çerçevede evimizi nasıl düzeltebiliriz? Evin özelliği, evin kıymeti, evin değeri nedir? Bunun üzerinde kısa ve öz bir şekilde durmaya çalışacağız kardeşlerim. O halde salih bir evin, salih bir toplumun habercisi olduğu konusunda ittifak edelim. Biz evimizin içinde ne kadar ıslahçı olursa, evimizi ne kadar İslam üzerine muhafaza eder ve bina edersek, gelecekte İslam toplumunun temellerini de güzelce kurmuş oluruz değerli kardeşlerim. Bakınız Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih hadislerinde Tirmizi'nin rivayet ettiği İmam Albani'nin de sahih demiş olduğu bir hadislerinde bize şöyle buyurmaktadır. اِذَا اَتَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ د۪ينَهُ وَخُلُقَهُ فَاَنْكِهُوهُ اِلَّا تَفْعَلُفْ تَكُمْ فِدْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيدٌ Eğer dininden ve ahlakından razı olduğunuz biri gelirse evlenmek istediği zaman Onları evlendirin. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur buyurmaktadır. Bakınız Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dininden ve ahnakından razı olduğumuz biri geldiği zaman onu evlendirmemiz gerektiğini, evlendirme konusunda ona yardımcı olmamız gerektiğini bize emrediyor, öğüt veriyor. Demek ki toplumu bina eden din ve güzel ahnaktır. Eğer biz bunları yapmazsak Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bakın buyuruyor, İlla tef'alu, تكون fitnetun fil ardi ve fesadun 'ari. Eğer siz bunu yapmazsanız, yani dininden, mahlakından razı olduğunuz insanlar hakkıyla evlendirip onlara yardımcı olmazsanız, yeryüzünde bir fitne olur. Buradaki fitneden maksat nedir? Yeryüzünde şirk olur, haram olur, mahsiyet olur. İslam'ın emir ve hükümleri olmaz. Fitne olur, her yeri kasıp kavurur ve büyük bir fesad olur. Düzensizlik olur, zulüm olur, kaos olur. Nitekim şu an yozlaşmış bu topluma baktığımız zaman Süleyman kardeşim, Hüseyin kardeşim biz bu gerçekleri görüyoruz ve şahit oluyoruz. O halde Peygamber Aleyhissalatu vesselam toplumu bina eden din değerlerine, ahlak değerlerine değer vermemizi, onları muhafaza etmemizi, evlenenlerde iki çift arasında da iki temel unsurun önemli olduğunu görüyoruz. Birincisi Gökhan kardeşim dindir. Dindeki güzellikleri, ikincisi ise Güzel ahlattır. Bir başka bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde hepiniz bir çobansınız ve güttüğünüzden mesulsunuz. Erkek eş eşinden ve çocuklarından kadın eş de eşinden ve çocuklarından mesuldür. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın hepimizi birer bir çoban olarak güttüklerimizden mesul kılıyor. Yani biz evimizin içinden sorumluyuz. Evimize düşen ateşten mes'ulüz. Evimize düşen şirkten mes'ulüz. Evimize düşen takvasızlıktan, fitneden mes'ulüz. Evimizde namasızlıktan mes'ulüz. Evimizde namazı terk eden eğer çocuklarımız varsa onlardan sorumluyuz. Çünkü Allah subhanahu ve teala mahşer günü bunu soracak. Allah indinde bunun büyüklüğünü bilmemiz lazım. Allah eve büyük değer veriyor. Evi ıslah ettiğimiz zaman toplumu ıslah ediyoruz. Evi bozduğumuz zaman toplumumuzu bozuyoruz. Dolayısıyla edametu ilallah menheci içerisinde Allah'a davet ederken evin ıslah olması önemlidir kardeşlerim. Bakınız Müslümanın evini koruması gerektiği üzerinde durdu. Peki evimizi neden korumalıyız? Evin kıymetine, evin değerine temel 5 madde üzerinde duracağım. Sonra da evimizi nasıl düzeltiriz konusu üzerine de 5 tane madde zikredeceğim ve sohbetimi bitireceğim. Şimdi likredeceğim beş madde evimiz neden değerli, evimiz neden kıymetli sorusunu beş madde içerisinde bularak çözeceğiz kardeşlerim. Bakınız birinci maddemiz evimiz ya cennet kapılarının açıldığı ya da cehennem kapılarının açıldığı bir ev olabilir. Yani evimiz ya cennet kapılarından bir kapıdır ya da cehennem kapılarından bir kapıdır. Dolayısıyla evimize kıymet vermeliyiz. Evimizin İslam üzere olması için mücadele etmemiz lazım. Evimizde eşimizi, çocuklarımızı korumamız lazım. Evimizin üzerine düşen bir azap ve bir ateş hepimizi kuşatabilmekte, çepeçevre sarmaktadır. Dolayısıyla biz Müslümanların eşinden, çocuklarından, mesuliyetinden dolayı evini muhafaza etmeli, evini ya cennet bahçelerinden bir bahçeye Allah korusun ya da cehennem çukurlarından bir çukura düşmemek için mücadele etmesi lazım. Bakınız Allah ayetinde evimizin kıymetli olduğunu, değerli olduğunu bize şöyle haber veriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ku enfusakum ey iman edenler, nefsinizi koruyun ve ehlikum ve ehlinizi yani ailenizi, ehl beytinizi, yani eşinizi ve çocuklarınızı ve nefsinizi koruyun peki ya Rabbi neyden koruyalım soruyoruz Rabbimiz bize cevap veriyor nâram ateşten koruyun peki ya Rabbi o ateş nasıl bir ateş Allah haber veriyor ve kuduhen nâsu vel yani onu o ateşin taşlar ve insanların oluşturduğu ateşten koruyun o ateş ki Said neylerden oluşuyor insanlardan ve taşlardan taş yanar mı Allah diledikten sonra yakıyor. İnsanlardan oluşuyor. Allah subhanahu ve teala bize emrediyor. Ey iman edenler. Ehlinizi ve nefsinizi ateşten koruyun. O halde kardeşlerim evimize dünyada bir azap düşmemesi için dünya hayatında evimizi tevhidle aydınlatacağız. Sünnetle tanıştıracağız. Ezanlar okunacak, kametler getirilecek, namaz kılınacak. Evimizde dürüst namuslu, iffetli, takvalı bir hayatı örnek alacağız. Evimizde Kur'an okunacak. Evimizde iyilik hem edilecek, kötülükten sakındırılacak. Çocuklarımızla beraber Allah'ın dinini hep beraber yaşayacağız. Onları namazlara teşvik edeceğiz. Onları iyilik yapmaya, salaka vermeye, kötülükten sakındırmaya davet edeceğiz. Yani evi korumak derken Ersin kardeşi bunu kast ediyoruz. Ayet-i Kerimemiz Tahr Tahrim Suresi 6. Ayet-i Kerime'yi. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir delili var kardeşlerim. Bukhari bize rivayet ediyor. Abdullah İbni Ömer yoluyla. Bakınız Peygamberimiz bize şöyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakinden güttüklerinizden mesulsünüz. Yönetici bir çobandır. Yani idareci bir çobandır. Erkek aynı halkının çobanıdır. Yani erkek eş eş ailesinden Gökhan kardeşim mesuldür sorumludur kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır evi bir emanettir Said Abdullah kardeşim hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan mesulsünüz o halde kardeşlerim evimiz bu kadar kıymetli değerli Allah eve değer veriyor Peygamber eve değer veriyor ama günümüzde Müslümanlar evlerine değer vermiyor evlerinde din yaşanmıyor Evlerinde namaz kılınmıyor, evlerinde ezan okunmuyor, evlerinde hayır görünmüyor, evlerinde fahşa ve münker görülüyor. Televizyon kanallarında dizi filmlerde görüyoruz geceden gündüze bütün her şey ortada. Evlerimiz Allah korusun ya cennet bahçesinden bir bahçeye açılacak demin de söylediğimiz gibi ya da cehennem çukurlarından bir çukura açılacak. Eğer biz evlerimizi ıslah etmezsek toplumu nasıl ıslah edebiliriz? İnna Allah la yuğayyiru bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allah bir toplum kendi özünü değiştirmedikçe Allah da o toplumu değiştirmeyecektir buyurmaktadır. O, o halde Bedirhan yani toplumun ile başlıyor öncelikle temel taşı olan evden başlıyor, aileden başlıyor. Tabi her şeyden önce nefsimizden, ferd olarak kendimizden başlayacağız. Kendimizi güzel bir Müslüman kılacağız tabi kendimizi sahiptikten sonra arındırdıktan sonra yuvamızı kurduk yuvamızı da İslam üzerine bina edeceğiz takva üzerine bina edeceğiz Allah ayetinde de evini takva üzerine bina edenle evini hiç sağlam bir evin üzerine bina etmeyen temel üzerine bina etmeyen bir insanın hali eşit olur mu elbette olmaz ya Rabbi evini sağlam temeller üzerine kuranla elbette ömür boyu sıkıntı yaşamazlar kayaların üzerine düşünün evler kurulmuşsa o evler kaya gibi sağlam olur. Ama kaygan zeminlere konulduğu zaman değil mi? Altı yumuşak toprakların üzerine. Değil mi hocam sen bu işte uzmansın biliyorsun. Cahit hocam o zaman o evlerin temelleri sağlam olmaz. İslam'ın bütünüyle o eve girmesi temelinin sağlam olması demektir. Allah cümlemize bizlere kardeşlerim evimizin temellerini hakkıyla kurmayı nasip eylesin. Evimiz kıymetli dedik, değerli dedik. Birinci maddede Evimiz ya cennet kapılarının, cennete açılan ya da cehennem kapılarından bir kapının cehenneme açıldığı bir ev olabilir dedik. Bundan dolayı ev kıymetli dedik birinci maddede üzerinde durduk. İkinci madde, evimizde değerli kardeşlerim Allah'ın azametinin yüceliğini bilerek, Allah'ın yarın bizden evimizden soracağını bilerek Allah'tan korkmalı ve ona değer vermeliyiz. Allah kitabında, Evimizden, eşimizden, kardeşimizden bizi sorgulayacağını haber verir. Bakınız kardeşlerim Abese 34 ve 36. ayeti kerimelerde Allah bize şöyle buyuruyor. Yavme yefirul mer'u min ahi O gün insan kardeşinden kaçar. O gün derken hangi gün Süleyman kardeşim? Mahşer günü. Hesap günü. O gün insan sahip ne yapar? Kardeşinden kaçar. Neden dolayı kaçar? Kardeşini Hakk'a davet etmediğinde, tevhide çağırmadığından, İslam'a davet etmediğinde, güzel ahlaka yönlendirmediğinde, evinin içinde kardeşinden sorumlu, mesul ondan hesaba çekilir. Ayet devam ediyor. Ve ummihi ve abi, Annesinden ve babasından hesaba çekilir. Eğer annesine babasına öğüt vermediyse, annesi babası hatada, şirkte, haramda, masiyette ise, onları gördüğü halde ikaz etmedi ve doğru yola çağırmadıysa o gün Allah bu şahıstan bunu sorar bunu sorunca da ne yapar kardeşinden kaçar kardeşi yakama yapışmasın annem yakama yapışmasın babam yakama yapışmasın diye kaçar bize neden öğüt vermedin bize neden anlatmadın neden bize dinini anlatmadın bize dinimizi öğretmedin neden bize tevhide anlatmadın neden bizi ateşten korumadın? Neden bize İslam'ı öğretmedin? Diye sorarlar. İşte bu soruları işitmemek için ne yapar? O gün kardeşinden, annesinden, babasından kaça. Ve sahibetihi ve beni. Aynı şekilde eşinden ve çocuklarından da kaça. Bizim ayette istişhat noktamız neresi Derin noktası ayetin sonudur. O gün eşinden ve çocuklarından kaça. Evinden kaçar, evinin sakinlerinden, ehlinden kaçar. Niçin? Eğer eşine namazı öğretmediyse, abdest salmayı öğretmediyse, tevhidi öğretmediyse, cennete giden yolu öğretmediyse, Rabbinin rızasını kazanacak amelleri ona sevdirmediyse o gün eşinden kaçar. Çocuklarından kaçar. Yarın eşi yakasına yapışır. Bana neden dinimi öğretmedin, benim cehenneme gitmeme sebep oldun. Çocukları sorar. Ey babacığım neden bana dinimi öğretmedin, neden bana dinimi teşvik etmedin, neden bana Kur'an'ı ve Peygamberi sevdirmedin, neden beni azaptan koruyacak amelleri öğretmedin babacığım, anneciğim diye sorar. İşte o gün kardeşlerim bu korkudan dolayı kaçacaktır insan. Allah sizi ve beni kaçanlardan eylemesin. Ya Rabb, ben anlattım ben davet ettim elhamdülillah icabet ettiler diyen kullardan eylesin. O gün kaçmayalım, çocuklarımızla, eşimizle, ailemizle hep birbirimize sarılalım. İnşallah böylece Rabbimizin rızasını, sevhat kardeşi kazanalım Allah'ın izniyle. İkinci maddemiz buydu. Üçüncü maddemiz ev, nefsi şirkten, küfürden, haramdan, masiyetten korumak için en korunaklı bir yerdir. Hakikaten de öyle. Hani fitne zamanları var. İnsanlar sokaklara çıktıkları zaman, toplumlara karıştıkları zaman fitnelere düşmektedir. Bu fitne en büyük fitne adıyla şirktir, haramdır, küfürdür. Ama insan evinde olduğu zaman fitnelerden emin oluyor. O halde ev bu kadar da yerli, ev bu kadar korunaklı, şer'i delillere baktığımız zaman Müslümanlar evlerinde olduğu zaman, evlerinde bulundukları zaman fitneden emin olurlar. Şerden emin olurlar ama sokaklarda olurlarsa topluma çok karışmışlarsa bu zamanda ne olur kardeşlerim Allah korusun fitne ve fesatlara düşebilir. Bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tabarani'nin rivayet ettiği İmam Albani'nin de El Cami'de sahih olarak kabul ettiği bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Dilini tutana yani dilini tutandan maksat nedir? Dilini haramdan, küfürden, şirkten, masiyetten, küfürden, kötü sözden Fahşa ve münkerden tutana, koruyana, evini koruyana, günahları için ağlayana müjdeler olsun. Allahu Ekber. Gökhan ne kadar güzel bir hadis. Dilini tutmayı öğrendik. Peki evini koruyana derken Resulullah neyi kastetti? Salavatullahi Aleyh. Evi haramdan, şirkten, masiyetten, her türlü kötülükten koruyana dedi. Bakın Peygamber emrediyor, Allah emrediyor. Evimizi korumayı, evimizi düzeltmeyi, evimizin kıymetini bilmeyi, yarın ondan mesul olduğumuzu tekrar tekrar bize hatırlatıyor. Ve ben de tekrar tekrar vurguluyorum. Mesulüz kardeşler. Mesulüz, sorumluyuz, evimizden sorumluyuz. Burnumuzun dibinde bir ateş yanıyorsa söndürmekle mesulüz. Evimiz ondan daha değerli. Canımıza bir zarar gelmek istese, birileri buna teşebbüs etse korumaz mıyız kendimizi? Çocuklarımızı bina bina ateşlerine satabiliriz. O halde Rabbim cümlemize evini koruyan müminlerden eylesin. Evini en güzel koruma metotlarını arayan salih müminlerden kısım bizleri değerli kardeşlerim. Üçüncü maddenin üzerinde kısa öz bu şekilde durduk. Dördüncü maddemiz evimiz vaktimizin büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz mekandır. Öyledir. Büyük çoğunluğu vaktimizin evlerde geçiyor. Yani hemen, hemen bütün insanların geneline baktığımız zaman. Geceleri ne oluyor? İnsan sonuçta işinden evine dönüyor. Ve vaktimizi bükünüyle evde geçiriyoruz. Madem böyle bir vaktimizi geçirdiğimiz bir yuvamız var, o evimizi korumak zorundayız. Her türlü televizyondan, kötülükten, kötü dosttan, kötü arkadaştan değil mi? Çocuklarımızın kötü arkadaş edilmesinden, eşlerimizin kötü komşu edilmesinden korunmalıyız. Ama bugün iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, emri bin maruf ve nehyanil münker unutulmuştur. İnsanlar iyiyi emretmekten uzak kalmıştır. Kötülükten sakındırmaktan uzak kalmıştır. Oysa Allah bize emrediyor ve tekun minkum umme li ya'tuuna ila'l hayr ve ya'muruna bil ve Sizden bir ümmet olsun. Peki ya Rabbi niçin böyle bir ümmet olsun? Allah diyor ve tekun minkum sizden bir ümmet olsun. Soruyoruz ya Rabbi Niçin böyle bir ümmet topluluk olsun? Niçin böyle bir cemaat olsun? Onlar ya muruna bil maruf, emretsin, tevhidi, imanı, hakkı, Kur'an'ı ve sünneti. Maruf budur. Ve muruna maruf ve aynı şekilde iyiliği emretsinler ve kötülükten de sakındırsınlar. Bakın Allah emrediyor. Evimizde iyiliği emretmekle memuruz, sorumluyuz. Kötülükten, fahşadan da onları sakındırmakla sorumluyuz. Vallahi biz bunu yapmazsak ille tekunu fitne fil ardi ve fesadun ari. Eğer biz bunu yapmazsak yeryüzünde fitne olur. Fesat olur. Ve biz müminler fesattan ve fitneden mesulüz. Allah bize bunu sorar. Ey kulum sen yeryüzünde fitneyi kaldırmakla memurdun neden yapmadın? Madem toplumda bunu yapamadın neden evinde yapmadın? Madem evinde yapamadın neden nefsinde bunu yapamadın? Bunu sorar. Hüseyin kardeş. O yüzden Rabbim size ve bana bu bilinci bu şuuru nasip eylesin. Beşinci maddemiz evimiz toplumun bina edildiği ilk yuvadır. Öyle değil mi Mersin? Yani bu toplumda ilk temel binamız neyle başlıyor? Aileyle başlıyor. Yani iki eşin bir araya gelmesiyle. İki eş iman üzerine, takva üzerine, İslam üzerine, kitap ve sünnet üzerine, ehli sünnet vel cemaat akidesi üzerine... Bir ev tesis ederlerse imanın bütün evler böyle olursa bu toplumda bir sıkıntı olur mu? İslam devletinin önü açılmaz mı? İslam devleti İslam devleti diyoruz kardeşler gençler değil mi? Ama biz evimizi bina etmiyoruz. Nefsimizi arındırmıyoruz. Topluma davet götürmüyoruz. Peki nasıl olacak? Yani bir anda sanki elimize yani Allah muhafazası ile bir değnekle herkes bir anda İslam'ı sevmeye mi başlayacak? Veya İslam devleti bir anda kurulmayan başlayacak böyle Hayır tedriciyen adım adım ne yapacağız kardeşlerim topluma bu dini götürmeliyiz ki sevilmeliyiz az değil çok değil önemli değil Allah'ın davetinin gitmesi önemli tebliğ edilmeli. burada 10 bin tane de insan olsa burada 100 insan olsa inanın burada bu mekana açan kardeşlerim aynı ecra alıyor ve ben anlattığım için de aynı ecri alıyorum. Siz de burada dinleyici olduğunuz için de aynı ecri, mükafatı alıyorsunuz. Bizler duatız, duat. Allah'ın davetçileriyiz. Ve bununla gururluyuz kardeşler. Rabbim sizlere de bu güzel anlayışı bilinci sevdirsin. İslam toplumunda bugün bu yozlaşmanın ve dinden sapmanın ve kaymanın sebebi nedir? Evde hakkıyla bu dini yaşamamaktan kaynaklanır. Evlerimizi Cennet kapılarından bir kapıya açmıyoruz. Allah korusun cehennem kapılarının açıldığı ve cehenneme doğru sürüklenen evler haline getirmişiz. Namaz yok, Kur'an yok değil mi? Aynı şekilde cemaat olma yok, iyilem yok. İçinde mesela müziklerin olduğu, dizi filmlerin olduğu, yemek yarışmalarının olduğu, gece gündüz televizyonların açık olduğu bir ev var. Saygının, hürmetin, anlayışın kalktığı... Peygamberin hatırlatılmadığı... Müminlerin sevinmediği bir aile ortamı var. Allah muhafaza bazı ailelerde Allah demek yasak. İçki içiliyor, kumar oynanıyor. Fahşa ve münkerler öne çıkartılıyor. Bir çocuk, bir genç Rabbine ayete davet ettiği zaman... Dışlanıyor, lakatlanıyor, ona bir isim veriliyor. Aşırıcısın deniliyor. Değil mi? Sen bizim yolumuzu terk ettin babanı, anneni terk ettin. Bizi sevmiyorsun... Sen bunların dinine mensup oldun deyip Müslüman genci dışlıyorlar. Böyle evler, aileler var. O halde biz bu aileleri, bu evleri nasıl sah edeceğiz? Önce ilmimizi alacağız, kitapla sünneti kavrayacağız. Güzelce az demeden Allah'ın bir ayetiyle bile olsa ben lü'anni ve ayeten benden bir ayet bile olsa tebliğ edin ayeti hadisi gerekçesiyle ne yapacağız? Tebliğimizi yapacağız kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Evinde Ayşe annemize, Hatice annemize, akrabalarına değil mi? Tebliğ etmedi mi? Davet etmedi mi? Allah ilk emirde akrabalarına öğüt ver demedi mi? Hatta Resulullah ve Vesselam ilk geldi ve Müslüman annelerimizden bir anne olan, ilk Müslüman kadın olan ve insan olan Hatice annemize dinini davet etmedi mi? Hatice annemizle bu tevhid binasını kurmadı mı? Yani ilk binayı kim kurdu? Eşiyle beraber kurdu, peygamber kurdu. Ama evine değer verdi. Önce evinden başladı. Vallahi kardeşlerim evimize dönersek Allah'a döneriz. Evimize dönersek dinimize döneriz. Evimize dönersek şerefli, izzetli İslam devletini kurarız. Ama evlerimizi ihmal edersek vallahi hiçbir gücümüz ve kuvvetimiz olmaz. Yeryüzünün bütün müstekbirleri şeytan ve dostları bizlere tağutları galip gelir. O zaman biz de mağlup oluruz değerli kardeşlerim. Bugün... Şeytan evlere hakimdir. Allah'ın dini hakim değil. Bugün din hakim değil. Şeytan hakim. Nefisler hakim. Dünyalıklar hakim. Evlerinde namaz yüzü görmeyen aileler var. Seccadesi olmayan evler var. Kur'an'ı olmayan evler var. Sabah namazına kalkmayan evler var. İşte biz böyle evleri ıslah etmeliyiz. Eğer böyle evler biliyorsak o evlere gidip bu dinimizi davetimizi... Değerli kardeşlerim yapmamız lazım. Bakın Allah muhteşem bir ayette bu deminden beri anlattıklarımızı muazzam bir güzellikte ifade ediyor. Ayet Tövbe 109. ayet-i kerime. E fe men ala takva min Allahi ve redvan khayrun em men essasa bunyanehu ala shafa jurufin harin thanhara bihi fi'n nar cehennem vallahu la يهdi'l kavme'z zalimin. Hayatın güzelliğine bakın binasının temelini binasının temelini Allah korkusu takva ile Allah korkusu ve hoşnutluğu Allah'ın rızasının hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır yoksa binasının temelini göçecek yıkılacak bir yerin kenarına kurup onunla birlikte de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi hayırlıdır. Hangisi hayırlıdır? Binasının temelini Allah korkusu. Allah'ın rızasını kazanma üzerine kuran mı hayırlı? Yoksa göçecek, yıkılacak bir kenara bir bina kurmuş, bir ev kurmuş insan mı hayırlı? Olunma da cehenneme gidiyor. Olunma da yıkılıyor. Bizden hangi insan kaygan değil mi? Sağlam olmayan bir temellerin üzerine evlerini kurabilir? Hangi insan? Hangi insan bunu düşünür? Hüseyin kardeşim Kimse düşünmez. O halde Allah diyor ki takva üzerine Rabbinin rızasını kazanmak üzere yani İslam üzere din üzerine Kur'an ve sünnet üzerine bina edilen ev daha hayırlıdır diyor. Bize soruyor. Biz de diyoruz ki ya Rabbi vallahi senin dediğin gibi yani senin hoşnutluğunu ve senin korkunu taşıyan ve bu esas üzerine bina eden insanların evleri daha sağlamdır. Diğerlerinin evleri örümcek evi gibidir. Ankebut evidir, ankebut. Örümcek evi nedir? Evet Gökhan, üflediğin zaman ne olur? Bir anda yıkılır, tarumar marolar gider yani. O halde evlerimizi sağlam binalar üzerine kursun. Şimdi şu ana kadar beş maddede evlerimiz neden değerli, neden kıymetli sorusunun cevabını beş maddede bulduk. Şimdi de asıl sorumuza geldik. Evlerimizi nasıl daha güzel düzeltiriz? Buradaki düzeltmekten maksat, Nasıl daha güzel İslamileştirebiliriz? Nasıl daha güzel Rabbimizin rızasını kazanma yolunda adım atabiliriz? Nasıl daha güzel Müslümanlaştırırız? Başka sizce e, neler olabilir? Yani evimizi daha güzel nasıl siz yardımcı olun? Ne gibi şeyler söyleyebiliriz Musab hocam? Evet. Evet. Evet. Güzel. Yani başlık konusunda ondan sonra içini dolduracağız Allah'ın izniyle. O zaman başlığımız şey. Yani evlerimizi nasıl daha güzel düzeltebiliriz? Evet evlerimiz elhamdülillah birçok kardeşlerde düzeltilmiştir, güzeldir ama nasıl daha güzel düzeltebiliriz? Veya eksik varsa değil mi? Acaba o kardeşlerin nasıl düzelteceği konusunda bilgisi yoksa bu maddelere beş maddeye önem vermesini Kendisinden rica ediyorum. Birinci madde evimi daha güzel düzeltmek için öncelikle saniha bir eşim olması lazım. Çünkü evde kim vardır? Evi bina eden kimdir evde? Eşimdir değil mi? Yani ne derler bizde bir atasözü vardır değil mi? Evet. Evi, evi kuran kimdir? Dişi kuş. Evet. Dişi kuş değil mi? O olmazsa evde huzur, sükunet, saadet olmaz. Evin düzeni sarsılır. O yüzden ben salihha bir eşle evlenmem lazım. Daha evimi bina ederken saliha mutlaki, Allah korkusunu taşıyan, haşyet ehli, ilim ehli dinini bilen, tesettürlü, nikaplı, hicablı Müslüman bir kız seçmeliyim. Bir eş seçmeliyim. Böylece salihha bir eşle, takvalı bir eşle evimin temelini bina etmeliyim. İşte o zaman evim daha güzel olur. Daha iyi olur. Daha İslami olur. Daha güzel Müslüman bir ev olur. Çok güzel bir soru. Daha güzel Müslüman evi nasıl yapabiliriz? O zaman birinci madde Gökhan kardeşim. Saliha bir eşle buna başlayacağız. Bakın Allah bu konuda bizi emrediyor. Ayet-i kerimede وَاَمْكِهُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ اِبَادِكُمْ İçinizde evli olmayanlar. Yani evli olmayanlar derken bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden sani olanları evlendirin. Evlendirin. Evlendirin deyince bazı kardeşlerimizin yüzleri gülmeye başladı. Evli da ikinci evlilikleri düşünenler bakıyorum maşallah gülmeye başladılar şu an. Aman ikinci evlilik diye bir konuya girmeyelim ona girdik zaten solu Mersin'de aldık. Üçüncü evlilikleri seksi olup bu sefer Antalya'da alırız. Allah muhafaza bu bizde güzel bir an oldu. Yolda gelirken böyle bir sıkıntıya düştük. Kardeşler daldılar böyle bir konuya Gökhan Süleyman kardeşim. Bu arada herkes maşallah dalınca biz tabelaları unuttuk. Hazır bildiğimiz yolu da unuttuk. Yoldan saptık. Evlilikten yola çıkara Mersin'e doğru gitmişiz. Bir de baktık ki denizleri gördük. Denizlere ulaşmışız. Kardeşler dediler ki hocam biz denize geldik ya. Ya biz evlilikten çıktık denizlere kadar ulaştık. Kardeşim biri de güzel bir espri yaptı dedi ki hem böyle bir sizi farklı bir noktaya taşıyalım esprili olsun. Hocam dedi biz ikinci evliliği açtık. Mersin'e ulaştık. Biz üçüncü evlilik deseydik Antalya'ya ulaşırdık. Allah'u halim dördüncü evlilik deseydik Makedonya'ya ulaşırdık herhalde. <gülüyor> Yolumuzu sapıtırdık yani. Velhasıl <gülüyor> biraz dinlenmiş olduk kardeşler. Bakın Allah ayette bize salihalarla evlendirin diyor. Yani elinizin altında bulunan evli olmayanları, bekalları Salihalarla evlendirin, muttakilerle evlendirin. Allah bile evlenirken neyi tercih etmemiz gerektiği konusunu bize emrediyor. Bakın Bukhari ve Müslüm'de bir hadis var hepimizin bildiği bir hadis. Kadın dört şey için evlenilir. Kadın dört şeyden dolayı evlenilir. Birincisi malından, ikincisi asaletinden, üçüncüsü evet güzelliğinden, dördüncüsü dininden. Allah Resulü en son dinden haber veriyor. Siz diyor dininden dolayı olanı tercih edin. Yani din önceliklidir. Takva, haşyet, hijab, tesettür, itaat önemlidir. Bunları tercih edin. Güzelliğine değil, asaletine değil, malına değil, zenginliğine, mevkisine, makamına değil, boyuna, basuna değil. Onun ilmine, haşyetine, takvasına, onun tevhide, sarılışına, hakka tutunuşuna, onun Allah'a karşı sorumluluğuna, sadakatine, Allah'la olan muhabbetine olan duyduğu güzellikten dolayı onu dininden dolayı tercih edin diyor. Bakınız Peygamber ve vesselam. Yine Peygamber ve vesselam şöyle buyuruyor. Sizler şükreden bir kalp, zikreden bir lisan, ahirete yönelten mü'mine saliha zevce edin. Yani zikreden bir kalp. Aynı şekilde lisan yani zikreden bir lisan değil yani. Şükreden bir kan, bir de sizi ahirete yönlendiren. Nereye ersin? Ahirete değil mi? Dünyaya değil. Ahirete. Rabbinin yarın hesap günü soracağını hatırlatan, Allah'tan kork yarın Rabbi senden bunu sorar diye hatırlatan bir eş edinin. Ahirete değer veren, cennette beraber olmayı arzulayan bir eş edinin. Hatta bazen öyle derler değil mi? Sen benim cennetliyimsin derler. Niye böyle diyorlar? Yani inşallah senin elinle, senin davetimle ben cennete ulaşmayı temenni ederim. De. İnanın eşlerimiz cennete gitmeyi temenni etmiyor mu? O zaman yardımcı olacağız. Allah muhafaza ikimizden biri cennete bir de cehenneme gitse Allah korusun ne kadar kötü değil mi? Bu sorumsuzluktur. Davette büyük bir sıkıntı yaşamaktır kardeşlerim. Peki birinci maddenin üzerinde durduk Hüseyin hocam. İkinci maddenin de üzerinde inşallah duralım. Eğer zevcimiz saliha değilse, mutlaki değilse ne yapacağız? <gülüyor> Değiştireceğiz diyor yani. yani. Tebdil mi edeceğiz? Yani evet. Eşi değiştirmeyeceğiz. Eşin düşüncesini, hatasını sen öyle demek istemiştin. Maşallah. Ben tam ters anladım. <gülüyor> evet. Ne yapacağız kardeşler? Eğer eşimiz salihha değil, mutlaki değil, tesettürden uzak. Yani ikinci beş eş alacağız. Yoksa eşimize öğüt mü vereceğiz, nasihat mü edeceğiz, ikna edeceğiz, ona İslam'ı anlatıp, onu baskı altında tutmayarak, dinimizi sevdirerek ona yol mu göstereceğiz? Elbette ki ikinci şık, onu kardeşlerim ikna edeceğiz, dinimizi anlatacağız, delil ortaya koyacağız, ona İslam'ın güzelliğini öğreteceğiz, tesettürün bir ayrıcalık olduğunu, imanın bir güzellik, bir nimet olduğunu, bir hazine olduğunu, bir gerdanlık olduğunu anlatacağız ve öylece onun kalbini Fethetmeye çalışacağız. Erkek kardeşlerim salih olursa eş de salih olur. Hatta birçok erkekler salih değildir. Eşleri salihadır. Allah onlardan razı olsun eşlerine vesile olmuşlardır. Namaza başlatmışlardır. Mesela bizim bazı kardeşlerimizin eşleri öncelikle bizlerle tanıştı. Bacılarımız da. Onlar dinleri öğrettiler. Onlar da gidip kendi eşlerine din anlattılar. Vallahi onlar da elhamdülillah Müslümanların safına katılarak İslam'ı yaşamaya başladılar. O zaman aslında yani o dişi kuş dediğimiz evi bina eden aynı zamanda onun dinini de bina ediyor. Nasıl çocuklarının evinin işlerini bina ediyorsa onun beynini, aklını, kalbini de ne yapıyor? Serhat kardeşin bina ediyor Rabbim cümlemize. Böyle güzel saniha eşler nasip eylesin. Bakın Zekeriya aleyhisselam ve onun eşi şöyle güzel dua ediyorlardı. İnnehum kem yusari'une fil hayra ve yedu'nene ragaben ve rahaben. Ve kanu gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı. Kim onlar? Zekeriya Aleyhisselam ve eşi hayırda yarışırlardı. Dine hizmet yolunda, takva yolunda, haşiyat yolunda, imanla, hak yolunda yarışırlardı. Umarak ve korkarak, cenneti umarak ve cehennemden korkarak bize dua edenler haşiyet içinde yalvarırlardı. Allahu ekber. Yani bana ayet şunu öğretiyor. Onlar öyle bir ev bina ettiler ki diyor ey Müslümanlar hayırda yarıştılar eşiyle beraber. Aynı şekilde takvada, imanda yarıştılar. Aynı zaman dua ettiler, cenneti umdular, cehennemden korkup sakındılar. Öyle bir aile portresi çiziyor ki Kur'an biz bunları okursak ailemizi Kur'an ve sünnete göre bina edebiliriz kardeşler. Bu halde bu ayeti de delil olarak verdik. Üçüncü maddemiz, toplam beş madde zaten az kaldı. Üçüncü maddemiz ev sakinlerimizi yani eşimizi ve çocuklarımızı namaza, duaya, ibadete ta ata alıştıracağız. Biz evimizi düzeltmek istiyoruz değil mi? Evimiz saniha olması gerektiğini söyledik. Eşimizin saniha olması gerektiğini söyledik. Bu birinci madde. İkinci maddede evimizde eşimiz saniha değil Sabbuğlu Hocam. Düzelteceğiz dedik, nasihat edeceğiz, öğüt vereceğiz dedik bunun üzerinde durduk. Üçüncü maddemiz evimizde eşimize, çocuklarımıza ibadeti, namazı, orucu değil mi? Sadakayı, ilen ve kötülükten sakındırma, Kur'an'ı okuma ve onu sevme boyutunda ne yapacağız? Süleyman kardeşim teşvik edeceğiz. Bu teşvik yapacağız ki onlar evin içinde ibadeti hakkıyla yerine getirsinler ve Rabbim onlardan razı olsun. İlme de yer versinler. Neşitlere de yer versinler. Kur'an okusunlar. Sümanlara yol göstersinler ve Allah'ın dinini böylece yaşasınlar ki evin içinde huzur olsun. İbadetin olduğu bir ev kardeşlerim hayırlı bir evdir. İbadetin olmadığı bir ev de Allah korusun şerli bir evdir. Bakınız Müslüm'de bir rivayette peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. E, Allah'ı zikreden ve zikretmeyen evin misali ölü ve diri bir insana benzer. Yani evini zikre açmayan. Yani sünnete uygun bir şekilde zikretmeyenler ölü bir ev içindedir. Ama Allah'ı zikreden, dua eden, ibadet eden insanlar da diridir, canlıdır diyor. Bakın Peygamberimizin buradaki öğretisi kardeşlerimize bu anlamda önemlidir. O halde kardeşlerim bu noktalara değer verdik ve bunlara önem vermemiz gerektiğini kavradık. Geldik 4. ve 5. maddelerimize kötü televizyon kanallarında. Ve şarkıcılardan, sanatçılardan, türkücülerden, futbolculardan ne yapacağız? Artistlerden, dört beyazdan, fitnecilerden, fesatçılardan değil mi? Böyle orkestrayla, Ankara oyun havalarıyla oynayanlardan ne yapacağız? Mankemlerden uzak tutacağız. Neden? Allah korusun çünkü bu insanlar bize din yerine fesatlığı öğretebiliyorlar. Allah'ın dini diye çıkanlar bize fesatlığı, fahşa ve münkeri sevdiriyorlar. Demin kardeşlerden biri öyle diyordu. Değil mi o söz konusu hoca değil mi? Çıkmış insanlara din anlatıyor ama insanlar mankenlere bakıyor. Hocaya değil mankenlere bakıyorlar. Münker'i çıkartmış Allah'ın dini diye bize takdim ediyor. Olur mu kardeşler? Allah'a giden yolda münker olur mu şer olur mu? O halde bu gibi insanlara da dikkat edelim. Yani mesela futbolcular var, türkücüler var, sanatçılar var, dizi filmleri çeviren artistler var. Sinemalar var değil mi diziler var bazı böyle yemek programları yarışmalar var eşimizi çocuklarımızı ailemizi onlardan korumalıyız sakındırmalıyız evimizde onları koruyacak bir mekanizmayı oluşturmalıyız duyarlı bir baba duyarlı bir anne oluşturmalıyız duyarlı bir Müslüman duyarlı sağlıklı düşünen bir beyin olmalıyız kardeşlerim yoksa evlerimizi ihmal edersek vallahi cehenneme doğru kapı çarız. Evlerimizi ihmal etmemeniz, Evler ihmal olursa dinimiz ihmal olur. Toplumumuz ihmal olur. Bizim davamız toplum ıslah etmek. Islahatçıyız yani. Yenilikçiyiz. Nasıl yani? Dinimizde olan şeyler insanlara götürmekle onlara tanıtmakla mesuluz değerli kardeşlerim. Beşinci ve son madde. Yani evimizi düzeltmemiz gerekiyor dedik. Evimizin içinde eşimize karşı gerçekten çok saygılı ve onu seven, ona hürmet gösteren, ona aşkımızı ilan eden, sevgimizi ifade eden cümleler kullanmalıyız. Ersin, sen bunu yapıyor musun? <gülüyor> Yapmıyor musun? Yapıyorsun ya. Yani. Allah senden razı olsun. Ersin zaten yaptığı için soruyorum yani. Bize örnek oluyor. Kardeşler yani bazen Müslümanlar gerçekten bu konularda geri kalıyorlar. Eşine sevgisini, muhabbetini, aşkını, hürmetini, anlayışını, saygısını göstermiyor. Eşine böyle bir duygu ifade etmiyor. Hatta bunu geleneklerden, adetlerden dolayı ne yapıyor? Küçümsüyor, hafife alıyor. Hatta belki kadına değer verirsem kadın benim başıma çıkabilir. Hatta bana zulmedebilir, bana musallat olabilir anlayışıyla kadına öyle değer vermiyor. Oysa kardeşler... Eşimize yani bizim o kuş değil mi dişi kuşa değer vermemiz lazım. O bizim çiçeğimiz evimizi bina eden. Gecemiz gündüzümüz hayatımız onunla geçiyor. Biz ona ne kadar merhametli ne kadar anlayışlı ne kadar sabırlı olursak değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle hayırlı oluruz. Bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuda örnek değil miydi? Eşiyle muhabbetlerine bakalım. Yarışıyordu Peygamber Aleyhisselam. Eşiyle yarışırdı. Hatta bir defasında Ayşe annemiz onu yenmişti. İkinci yarışmada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam koşuda onu yenmişti. Bu revanş ya Ayşe bu revanş. Yani bu hani yenilmiştim ya bu onun bedelidir diyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam espri yapıyordu. Eşinin kalbini fethediyordu. Öyle bir eş. Öyle bir eş. Subhanallah yani. Hatta annelerimizden bir anne, müminlerin annesinden bir anne yani gerilerde kalıyordu gerilerde kalıyordu kervanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyordu eşinin halini soruyordu yardımcı oluyordu dua ediyordu yani onu başıboş bırakmıyordu ya gelir zaten ne olacak ki ben yoluma devam edeyim demiyordu geri geliyordu eşine dua ediyordu yardımcı oluyordu güler yüzle tebessümle onun derdiyle dertleniyordu bir defasında Ayşe annemiz mescidin içerisinde Habeşlilerin kılıç oyunlarını seyrediyordu peygamberimiz omuzla destek veriyordu Eşinin bakmasına yardımcı oluyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşiyle olan muhabbeti tarihte hiçbir eşin yaşadığı bir sevgi ve muhabbet değil. Muazzam bir ahlak. Bazen bir kelime kalbini fethediyor. Bazen bir tebessüm. Bazen bir eylemle muazzam bir aralarında muhabbet oluşturuyordu. Mesela örneğin bir tanesi. Dün akşam Kayseri'de kardeşlere de anlattık. Yani önemli olan bunlar anlaşılsın ki yüreklerimize yerleşsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu bardak biliyorsunuz bu bardağa Ayşe annemizin dudağı değiyordu. Dudağı nereye değiyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dudağını Ayşe annemizin değdiği o yere dudağının değdiği o yere ne yapıyordu? Dudağını koyuyordu oradan su içiyordu. O kaptan su içiyordu bardaktan su içiyordu. Bunu bir eş görse ne hisseder? Aman Allah. Zaten kadınlar duygusaldır. Sizde bu sevgiyi görsün, bu muhabbeti görsün, hayat boyu itaat ede. Ama siz ona saygı duymazsanız mutlaka aranızda şeytanlar galip gelir, fitne çıkartır, ayrılık tohumları eker. Nice Müslümanlar bugün yüzde seksen boşanmaktadır. Neden? Çünkü eşine karşı zaman veremiyor, ayrıcalıklı vakitler veremiyor, hakkını ödemiyor veya eşinin kendisine duyduğu duygusallığı ve sevgiyi eşine göstermiyor. Belki başkalarına duyduğu sevgiyi eşine takdim etmiyor, başkalarına verdiği vakti eşine vermiyor. O zaman da ne oluyor kardeşler? Büyük fitneler, ayrılıklar baş gösteriyor. Sonra Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir kemik yiyordu. Ayşe annemiz Kemi, kemiriyordu yani, kemiyi kemiriyordu, Kemi, kemirdiği yerde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onu görüyor. Dişinin değdiği yerlerine ne yapıyordu? Yeniden alıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kemiriyordu. Bunu belki birçok toplumlarda anlatsak insanların mideleri bulanır. Ama Peygamber Aleyhisselam Vesselam sevgiden, muhabbetten olanan duydu, hürmetten bunu yapıyordu. Bunu eş görürse ne sizce? Vallahi eş var ya duygusallıktan, sevgiden ve sevginin doğru dediğimiz aşktan dolayı yanıp tutuşmaz mı? Eşine böyle bir muhabbetle bakmaz mı? Ona taat etmez mi? Emrine uymaz mı? Onu dört gözle gelmesini beklemez mi? İçeri girdiğinde ona tebessümle bakmaz mı? Hal hatırını sormaz mı? Yani eş içeri girdiğinde selam vererek, tebessüm ederek, yani iki eş arasında olması gereken bir takım güzel şeyleri ifade ederek içeri girse hangi eş zulmeder buna? Hangi eş itaatsizlik keder? O ev düzenmez mi? Vallahi bence bu maddelerin en başında iman ve tevhidden sonra eşlere duyulması gereken sevgi evi düzeltir. Önce iman, tevhid. Çünkü iman olmazsa tevhid olmasa istediğiniz kadar sevginiz olsun. Aşkınız olsun isterse eşinizi ama asla bina edemezsiniz. Benim kanaatim bu beş maddeden iki tanesi aslında yeterliydi Gökhan. Birincisi evlerimizi nasıl daha güzel düzeltiriz sorusunun ben iki tane maddesini öne çıkartıyorum. Bir, tevhid ve imanı önce eve koyacağız. Onlarla bina edeceğiz ki eşimize, eşimize sevgi, muhabbet, onunla paylaşma, oturma, vakit verme, anlayışla karşılama, istişare etme, değer verme. Sevgimizi ona ifade etme. Birçok kez inanın evliyiz hepimiz evliyiz. Eşinize günde sadece yani aşkınızı sevginizi ifade edin, edin. akşamlara kadar onlar her zaman mutlu olurlar. Günlük sadece bir defa söyleseniz var ya aylarca, yıllarca mutlu olurlar. Ama onlar sadece bu kelimeyi bekliyorlar. Biz de cimrilik ediyoruz. Pintilik ediyoruz. Bu kelimeyi söylemiyoruz. Değil mi Hüseyin Hocam? Doğru değil mi? <gülüyor> allah razı olsun kardeşler. Fazla sizleri inşallah tutmayalım, sıkmayalım. Bence allah Alem vermek istediğimiz mesajı verdik. Rabbim bizleri Anlattıklarımızla hakkıyla amel eden kullardan kılsın. Rabbim evimizin kıymetini bilen müminlerden eylesin. Eşine, çocuklarına değer veren, hürmet gösteren, onları muhafaza eden, İslam'ın çatısı altında temellerini bina eden müminlerden eylesin. Beni dinlediğiniz için sabırla ve sevgiyle, pür dikkat, Allah hepinizden razı olsun. Rabbim her saniyenizden dolayı sizlere ecir ve mükafat versin. Allahu ve bihamdik. Eşhedü illa ve son noktada bizi de burada ağırlamasından dolayı bize fırsat vermesinden dolayı değerli Mustafa hocama da teşekkür maz ederim buradaki diğer kardeşlerime de inşallah hürmetim ve muhabbetimi iletirim Allah'ın inşallah rahmeti ve selamı üzerinize olsun Allah'a emanet olun. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.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 But she had never seen him so distressed As he was there that day She would comfort him and hold him tight And chase his doubts away When he said Zamiluni, Zamiluni Dathiruni, Dathiruni A mighty task has come before me I need you here with me By my side By my side By my side We look for stories of love In places dark and cold When we have a guiding light For the whole world to behold We're so selfish in our ways To the ones we hold so close Our own pleasure and happiness Is what we value most But she sacrificed all her wealth And everything she had And he honored her and gave her faith When the times were bad, when times were bad. Oh. Now years have passed, times have changed since Khadija breathed her last, and the message of the one true God. Was spreading far and vast But then he came across some jewelry That Khadijah had once worn His eyes began to swell with tears His heart began to moan Cause she was there for him When the times were rough and his enemies were cruel She was the first believer, so keen and eager to comfort our soul. When he said, "Zamiluni, zamiluni, dafiruni, dafiruni," a mighty task has come before me. I need you here with me by my side, by my side. He said, Rasoolullah, Habibullah, He said, Dafiruni.